İyi pazarlar değerli izleyenler. Umarım gönlünüzce bir gün geçiriyorsunuz. Bugün İnsan İnsan'a programında Türkiye'nin hemen hemen her kesimini ilgilendiren bir konudan, bir ilişkiden söz edeceğiz. Öğretmen-öğrenci ilişkisi. Biliyorsunuz konumuzu birlikte geliştiriyoruz. Polat Doğru ve ben bu konuda bir sohbet yapacağız. Merhaba Polatcığım. Merhabalar hocam. Hocam şimdi yani ben sizi dışarıda da takip ediyorum. Bu konu üstüne çok ilgilendiğinizi ve öğretmenleri çok önemsediğinizi biliyorum. Öğretmenler sizin için bu ülkede ulaşılması gereken en önemli hedeflerden bir tanesi. var Sizde var olan bilgiyi, inandığınız şeyleri paylaşmaya çalıştığınız bir grup ve anlıyorum ki onlar çok önemli. Evet. Bunu da merak ediyorum. Neden bu kadar önemliler? Yani besbelli sizin inandığınız bir bilimsel gerçek var. Bu öğretmenleri bu kadar önemli gördüğünüze göre. Niye bu kadar önemli öğretmenler? Önce bir onu konuşalım istiyorum ben. Evet. Ee, i̇yi bir başlama noktası. Polat ben kendi hayatıma baktığım zaman ee, bir öğretmenin benim hayatımdaki etkisini... Görüyorum Ve bugün buralara gelişimin altında rahmetlik Cahit Okurer öğretmenimin tanıklığını açık seçik görebiliyorum. Öğretmenler çok güçlü tanıklar. İzin verirsen kısaca anlatayım. Ben 11 çocuklu bir ailenin 11 numaralı çocuğuyum. Ortaokuldan mezun olurken okulun üçüncüsü olarak mezun oluyordum. Ve benim mezunet töreninde ailemden kimse yoktu. Bazen konferanste soruyorum, bilin bakalım niye yoktu diye. İşleri vardı, bilmem ne falan. Hayır, bilmiyorlar. Yani benim eğitimim o kadar göz ardı edilmiş bir eğitimdi. On birinci çocuktum. Diplomayı aldım. Tabii biraz hüzünlendim. Dükkana gittim ve babam, o ne oğlum dedi. Diploma dedim, sen mezun mu oldun dedi. Evet dedim, eferin dedi. Şimdi ne olacak oğlum dedi. Baba okumak istiyorum dedim. Bana mani olmadı. Fakat okumamla ilgili bir heyecan falan da yoktu. Ben Silifke'den ayrıldım. Ve Silifke'de en yüksek okul ortaokuldu. En büyük abemin yanına gittim Ankara'da. Hı hı. Ve orada lisede edebiyat öğretmenim Cahit ile tanıştım. ...kafasıyla ve gönlüyle... ...öğretmenlik yapan birisiydi. Öğretmendi, bütün varoluşuyla. Ve... ...çarşamba öğleden sonralarda... ...ders yoktu. Dörder, beşer, altışar... ...öğrencileri evine davet ederdi. Çay sohbeti yapardı. Beni de davet etti. Ve... ...sonunda... ...sen ne olmak istiyorsun dedi. Mühendis olmak istiyorum dedi. <gülüyor> Neden dedi? <gülüyor> Memlekete vatanıma etmek istiyorum hocam dedi. Gülümsedi. Memlekete hizmet etmek için mühendis olmak yerine bilim tamam. adamı olmayı ister misin dedi. Ben de bir bilim adamı potansiyeli gördü. Ve ilk defa birisi bende bir potansiyel gördü. Ama müthiş bir şey hocam ya. Yani. Heyecanlandı ve ilgisini kesmedi. Beni takip etti. Ve beni Profesör Mümtaz Surhan'la tanıştı İslam Üniversitesi'nde. Bakıyorum şimdi Cahit Okurey'in o ilgisi ve takibi olmasaydı bugün ben başka bir yerdeydim ve çok farklı bir hayatım olacaktı. Ama bir Cahit okur dedi ki sen bir Türk bilim insanı olarak psikolojiye içinde yetişirsen Türkiye'nin eğitim konusunda konuşabilecek bir yetkinliğe sahip olursun. Ve bugün burada karşımızda bir televizyon programı yapacak kadar gelişmiş, yetişmiş bir bilim insanı olarak konuşuyorum. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin o zaman. Ve Cahit Okurer'in bu etkisi sadece bende olmadı. Ben anlatılan öykülerden biliyorum. Öğretmenler potansiyel olarak öğrencilerini Aha. etkileme potansiyeline sahip. Benim Şimdi... ilk hedefim. Onlara merhaba demek. Şimdi o zaman peki buradan şöyle bir sonuç çıkartabilir miyiz hocam? Bunu da konuşma ihtiyacındayım ben. Yani her iyi öğretmen iyi sonuç getirecek veyahut hatta her kötü öğretmen kötü sonuç getirecek diye bir gerçekten bahsedebilir miyiz? Çünkü o zaman çok problemli bir durumu da oluşturmaya başlarız. Yani öğretmen kötüyse o öğretmene denk gelmiş olan tüm öğrencilerin geleceği tehdit altındadır gibi bir durum oluşur ki o zaman... Benim ona bir itirazım olur. Yani etkilediğine kabulüm, e buna da inanıyorum ama tek başına unsurdur konusuyla ilgili böyle bir tereddütlü yerim de var. Evet. Tabii bu bayağı karmaşık bir matriz Hı -hı. Şey içerisinde. Yani öğrenci hayatının neresinde, hangi tür Tabii. aileden geliyor, ne gibi sorunlarla, ne gibi yaralarla, ne gibi potansiyellerle geliyor. Ve öğretmen ne kadar bilinçli olarak öğretmen, öğrenciyle ilişki içerisinde kuruyor, çok önemli bir şey. Fakat çok veya az, iyi ya da kötü, mutlaka bir öğretmen potansiyel olarak öğrenciyi derinden etkileme potansiyeline sahip. Ve değişen bir toplumdayız. Hı hı. Ondan dolayı Atatürk'ün eğitime verdiği önem tesadüfen değil. değil Öğretmenler... Gelecek sizin elinizde diyor. Aynı. Ve o bakımdan bu aydınlık Türkiye'nin geleceğini yapılandırma bakımından öğretmenler ana babalardan sonra vazgeçilmez <gülüyor> bir etki alanı. Peki bu insanlardan vazgeçemeyiz çok önemli. Peki hocam siz iyi yönetilen sınıfla kötü yönetilen sınıfı ayırt eder misiniz? Yani girdiğiniz zaman e, bir fark görünür mü? Görünür. <gülüyor> <gülüyor> ne görürüz hocam? <gülüyor> şimdi falan benim gözümle mi soruyorsun yoksa müdürün gözüyle mi soruyorsun? <gülüyor> Daha ben iki sene de açığım hocam. Tamam. <gülüyor> yani şimdi, iki fikre de açığım her iki Şimdi demek istedim tabii e, burada temelde bir ayrım yapmak istiyorum. O da şu yani benim yazılarımda konuşmalarımda sık sık dile getirdiği bir korku kültürü kavramı evet. var. Korku kültürünün temel varsayımı kim güçlü? meselesi var. Ve böylelikle daha cana önem vermez, yüze önem verir. Hı hı. Böylelikle korku kültürünün öğretmeni nasıl giyiniyorsun? Nasıl oturuyorsun? Nasıl bakıyorsun? İtaatkar bir şekilde mi bakıyorsun? Hocam siz söyleyin ben ezberleyeyim sınavda başarı kazanayım. Benim kazandığım başarıdan da siz de başarı kazanacaksınız hocam. <gülüyor> emredin hocam. Şeklinde. Bir sınıfa girdiğin zaman böyle sessiz, sedasız, süklüm püklüm ee, kafasına vur sesi çıkmayan çok iyi bir sınıftır. O iyi bir sınıf. Tabii, tabii, tabii. Şimdi e, o bakımdan dedim müdürün gözüyle mi? E, yani, tabii <gülüyor> çok iyi müdürlerimiz var ve gittikçe sayılar artıyor ama asık suratlı dediğim dedik, götürdüğüm düdük diyenler de var. Yani tabii hocam orada iş e, disiplin meselesine ve ortamı yönetmeye gittiği zaman çok farklı bir yere geliyoruz. Ben biraz daha ana babanın gözüyle bakarak bunu merak ediyorum. Hı -hı. Yani neden merak ediyorum? Ya şimdi siz dediniz ki ben bir öğretmenin öyle ya da böyle bir öğrencinin hayatını etkileyeceğini düşünüyorum dediniz. Olumlu yönde ya da olumsuz yönde. Ki bunun hikayeleri var. Ben birazcık da terslik olsun diye soruyorum tabii ki o soruyu. Yani Böyle pis bir uyum var. Var var var. Yani ben geçmişe farkına varıyorum ama iyi hoşuma varmış gidiyor. varmış hocam. Ben, ben, ben bilmiyordum. <gülüyor> tamam. Şimdi hocam, biz yöneticinin gözüyle baktığımızda da eğer yönetici daha bilimsel bakıyorsa, ya bu okul, bu kurum... Burada var olan öğrencileri geliştirmelidir. Onların hayatlarında öyle ya da böyle olumlu bir damgaları olmalıdır diye bakıyorsa tabii ona göre öğretmenini de teşvik edecektir. Bak burada izin ver. Ben e, sevgi ve saygı kültürü müdürü Aha. olursam içeri girdiğim zaman şuna bakarım. Kaç öğrenci soru sordu. Öğrencilerin gözleri nasıldı? Cıvıl cıvıl mıydı yoksa pısırık suskun muydu? E, kaç kişinin yüzü gülüyordu? Öğretmenin enerjisi nasıldı, yüz muydu? Hı -hı. Öğrenci sınıfta aklına gelen soruyu sorma özgürlüğüne sahip miydi? Hı -hı. Tamamıyla bunlara bakarım. Tam tersi bir değerlendirme olarak. Tabi. Tabii güzel. ama sizin söylediğinizde de işin zor bir tarafı var hocam. Öyle her sor aklınıza geleni sorduğunuz zaman kalede de birinin olması lazım. Yani öğretmen eğer soruya açıksa... Her şeyden önce ben o öğretmenin her şeyi bildiğini düşünmem öncelikle onu söyleyeyim. Yani evet. biri her türlü soruya açığım dediği zaman, e, sorma bakalım hepsini cevaplayacağım gibi bir tavırla söylemiyor bunu. O diyor ki yani soru sorulabilir, teşvik de edilir ve öğrenmenin en temel yöntemi de budur diyor. Evet, evet. Şimdi evet. dikkat et. Korku kültüründen gelen bir öğretmen... Aha. Ulan bilmediğin bir şeyden Tabii. soracaklar diye tir tir titrer. Hata yapmaktan çok korkar. Aynen. Çünkü öğretmen dediğin mükemmel olmalı. Tamam. Her şeyi bilmeli <gülüyor> ve hiçbir açık vermemeli. Aksi saygısını kaybeder öğrencinin. Aksi halde mükemmel olmadığı ortaya çıkar. Gücünü kaybeder. Bu çok yanlış. Ya bu, bu, bu... Öğretmen her şeyden önce iyi bir öğrenci olmalı. Öğretmen bence her şeyden önce bir de insan olmalı hocam yani. Evet. Bu, bu böyle olduğu zaman bir kere zaten grupları birbirinden ayırıyorsunuz. Bu gruplar birbirinden ayrıldığı zaman çok ciddi bir problem var diye düşünüyorum ben. Yani buraya öğretmenleri koyuyoruz, buraya öğrencileri koyuyoruz ve diyoruz ki aha bak bunlar anlatacak, bunlar dinleyecek, bunlar verecek, bunlar alacak ve böyle sistemi kurduğunuz zaman araya dev gibi de bir mesafe koymaya başlıyorsunuz. Öğretmen o zaman öğrencinin bütün davranışlarını kendi kişiliğine ve kendi iktidarına yapılmış bir saldırı gibi algılama noktasında oluyor. Diyor ki, vay diyor, beni diyor tufaya bastırmak için bunu böyle sordu. Yani niye sordun? Niye diyor sordun diyor şimdi. Ne var? Niye sordun? Ee, öyle olduğu zaman da öğretmen böyle baktığı zaman da tabii ki o zaman böyle değerlendirmesi de çok normal bir hale geliyor. Şimdi ben bir öğretmene baktığım zaman öncelikle şunu bilse çok mutlu eder beni diye düşünüyorum. Ya bu çocuklar. Kabul edelim ya da etmeyelim. Bir ailenin içerisinden geliyorlar. Bize çok uzun gelmeyebilir ama ilkokul birinci sınıfta bile 7 senelik bir geçmişle geliyorlar buraya. Bu 7 sene içerisinde her biri bambaşka şeyler yaşadı. Hepsi başka başka hikayeler, hepsi başka başka deneyimler biriktirdi. Aynen. Bunu öngörmeyen öğretmen... Bence hakikaten orada bir ilişki de kurmakta çok zorlanır ve o zaman zaten yapılacak bir tek şey kalıyor. Benim elimde bir şablon var, siz bu şablona uyacaksınız çocuklar. Evet, monolog yapar, diyalog yapamazsınız Heh. bile dediğin türden bir öğretmen. Ve hakikaten her bir öğrencinin bir öyküsü var ve karşıma bir öğrenci çıktığı zaman ben onun öyküsü içinde anlamlı Hı -hı. gelebilecek Tabii. şeyleri konuşmam lazım. O zaman gözleri İnsan İnsanoğlu yaratılmışız. Tabii. Ve birdenbire kapar. Hakikaten öğretmeni sevince o öğretmenin konusunu çocuk sever. <gülüyor> Neden biyolojiyi seviyorsun desin? Öğretmenim çok seviyorum diyor. <gülüyor> Neden tarih diyorsun? Şahane bir tarih hocamız vardı diyor. Mesleğini buna göre seçenler var. Var tabii ki hocam seçmez mi ya. Ya şimdi öğretmenin elinde de iki tane seçenek var bence. Yani öğretmen sınıfa baktığı zaman ya bu burada var olan bir sıkıntıya veyahut da yaşanana çözüm olacağım ya da sorunun bir parçası olacağım diye bakmak durumunda. Şimdi öğretmen ben öğretmenin benim dediğim olacak. Bu ortamı ben yönlendireceğim. Ben yöneteceğim demeye başlarsa o zaman bence sorunun bir parçası olmaya doğru gidiyor. Çünkü oradaki bütün yaşantıyı kendisinin yönlendirebileceğini düşünüyor. Evet. Ve evet. yani 40 kişinin, 30 kişinin, 20 kişinin bulunduğu ortamdaki bütün değişkenleri siz belirleyemezsiniz ki. Evet. Şimdi bir de sorunun tanımında bir farklılık var. Mesela ben şöyle görüyorum. Eğitim felsefesi olarak <gülüyor> ben iki türlü yaklaşabilirim öğrenci. Bir gel bakayım karşıma seni ne hale getirmek için elime bir liste var. Ben seni Armut yapacağım. Ve e, elimden senin ne olduğun beni ilgilendirdin. Memleketin armuda ihtiyacı var. Ben sen armut yapacağım. Bağırta çağırdı. Armut yapacağım. Ama gerçek şu ki armut olamıyor çocuk. Ama bakıyorsun böyle bir sürecin sonunda armutmuş gibi birisi çıkıyor. Ne armut ne elma. ...böyle bir şey. Şimdi... Öğren, ...öğretmen bunu sorun olarak görmüyor. Şimdi başka yaklaşım var. Bu sevgi saygı kültüründen geldiği hı hı. zaman... ...diyor ki, öğretmen ilk... ...hey merhaba senin öykün ne? Bakalım elma mısın, armut mısın, muz musun Benim bu süreç içerisinde... ...olabileceğin en iyisi yapmak gibi... ...bir niyetim var. Seni değiştirmek değil, seni geliştirmek istiyorum. Seni kalıplamak değil. Seni özgür kılmak istiyorum. O zaman ikisinin gördüğü, bunu korku kültürü öğretmeni sorun olarak görür. Aynen. Sen ne yapıyorsun bu çocuklara ya? <gülüyor> Aklılarına geldiği gibi konuşuyorlar. Saygı diye bir şey kalmamış. Büyük birilerine şey saydıkları yok. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Soru, soru, soru yeter artık canım. Bu kadar olur mu ya? Gibi. O bakımdan çok temel bir şeye karar vermesi lazım Türkiye'nin. Çocuklarımızı geliştirecek miyiz? Çocuklarımızı Çocuklarımızı kalıplayacak mıyız? ...henüz daha bunu konuşmaya başlamadık. Peki hocam... ...biz şimdi bir kısa ara verelim. Isınmıştım Ondan... Polat. Ya. Farkındayım hocam. <gülüyor> Değerli izleyenler kısa abladan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Konumuz... ...öğretmen ve öğrenci. Türkiye'nin geleceği. Önemli bir konu. Polat'cığım... Hocam şimdi sizin bahsettiklerinizden benim anladığım ee, en net mesaj şu, öğretmenin içerisinde bir sevgi olması lazım. Ama bu sevginin sisteme mi, ortamın dinamiklerini eskisi gibi korumaya mı, yoksa bu çocukların geleceğine mi olduğu bence en önemli olan kısmı. Eğer öğretmen gerçekten bu çocukların geleceğini sever nitelikteyse ve baktığı şey buysa, o zaman onların olabileceğinin en iyisi olması için bir ortamı yaratır zaten. Ama yok öğretmen kendi pozisyonunu korumak için, kendi durumunu ve var olan sistemi korumak için bunu yapıyorsa öğretmen o zaman hiçbir risk almaz. Zaten risk alamayacak bir şekilde gelmiş olur oraya kadar. Evet. Orada sevgi yok. Yok. Orada... Korkudan kaynaklanan bir kaygı var. Tam Pozisyonunu öyle. kaybetmek, gücünü kaybetmeden korkar. Yaşama da merhaba dememiştir. Aha. Ve onlar emekli olunca hemen öğretmen evlerine koşarlar <gülüyor> ve okey oynarlar. Hocam bunu sivriyle bakıyorsunuz lütfen. Lütfen anlatsanıza bunu ya. Ben bunu ne zaman dinlesem sizden bir yandan içim acıyor. Bir diğer taraftan da hakikaten komik de geliyor yani. Ama gerçek. Gerçek tabii canım. Çok şükür Türkiye'de şu anda bu gerçeği konuşabilecek durumdayız. Evet. Benim ülkemin çocuğu olarak büyümüş, öğretmenliği seçmiş ve işte istediği da böyle efendim öğretmene saygı olması lazım bilmem ne falan demiş insanlar. Şimdi bir vilayetimize gittim, bir konferans dolayısıyla öğretmen evinde kalıyoruz. Beşinci katta benim oda ve çıkıyorum merdivenlerden, birinci kata geldim, sosyal kat diyor. Aa dedim enteresan bir şey sosyal kat. Bir oda işte kitaplık diyor, içeri girdim baktım evet. kimse yok. Doğru. Ondan sonra sosyal oda diyor gittim kapıyı açtım baktım 40 kadar tabii hemen hemen hepsi erkek e, emekli yaşında ciddi ibadet ediyorlar sandım müthiş bir sessizlik herkes son derece odaklanmış her masalarda böyle bak da okey oynuyorlar <gülüyor> boru değil bu okey oynuyor <gülüyor> adam bütün varoluşuyla kendisini böyle vermiş ve tabi çok saygılı bir şekilde hiç kimseyi rahatsız etmeden Aynen. çekildim. İçim cız zı zı etti. Ve Benimmış gibi yaşamlar kitabındaki bir olaydan bir tanesini daha gördüm diye. Ve bu acı, bu bir gerçek ve bununla ilgili konuşmuyoruz. Şimdi bu insanlara kızgın olduğumu sanabilirsin. Hayır. Yok ben olmadım. O, o çok kendi iyi varoluş içerisinde kendisi için en anlamlı ve heyecanlı olanı yapıyor. Soru şu. Bu insan nasıl bu hale geldi? Şimdi başka bir soru daha var. Ben o zaman e, oradan getirelim bu sorunun cevabını. Bugün öğretmenlik e, Türkiye'nin en gözde mesleklerinden biri. Yani hakikaten insanlar öğretmen olmak için çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Çünkü meslek garantisi var. Öyle ya da böyle çalışılabilecek bir durum var. E, olur da devlette hizmet vermeye başlarsan yani devlet kurumlarından bir tanesinde öğretmenlik yapmaya başlarsan ayrıca... Uzun vadeli iş garantisi de var yani emekliliğe kadar giden bir iş garantisi de var. Şimdi durum böyle olduğu zaman ben talebin tümünün bilinçli bir talep olduğunu düşünmüyorum. Şimdi biz baştan beri diyoruz ki öğretmenlik bir gönül işi. İnsanın için bir duruş işte eğer öğretmen gerçekten öğretmen olma isteğindeyse insan gerçekten öğretmen olabilecekse öğretmen olur diyoruz. Ama bir diğer taraftan da yaşamın gerçekleri var. Evet bunu da meslek olarak seçip bu işten iyi kötü bir gelir elde etmek ki o da tartışılıyor yani gelir gelir evet. değil öyle acayip bir rakamdan bahsetmiyoruz ama netice itibariyle iş garantisi ve gelirin sürekliliği gibi bir durum var evet. Evet. Ee, şimdi buradan başladığınız zaman sonunda okey oynayan öğretmene gelmeniz çok rahat bir hale geliyor çünkü seçim kriteriniz yarın benim elimden öğrenciler geçecek ben bu ülkenin ...gelecek nesillerinin mimari noktası değil diye düşünüyorum ben. Tabii sistemin tümü içerisinde el alıyorsun ve sistemin tümü içinde el aldığın zaman kesinlikle doğru. Hı hı. Ee, sistemin tümü içerisinde baktığın zaman Polat şu oluyor. Şu andaki gördüğümüz durum... ...mükemmel bir şekilde sistemin üretebileceği en uygun durum. Evet. Yani... Bu sistem değişmediği sürece de esas itibariyle bu bakış tarzı, bu işleyiş tarzı değişmediği sürece de bunun böyle üretmeye devam edecek. Doğru. Ee, okey oynayan, emekliliğinde okey oynayan öğretmenler gelmeye devam edecek. Onun için tümünü anlamamız lazım. İşte Aha. benim korku kültüründe sürekli ısrar üzerinde durduğum hadise bu. Kalıplayacak mıyız? Çünkü kalıplama konusunda bu adamlar çok etkili. Tabii. İçeri giriyor böyle, saçıyor otur, şöyle otur. Ne diyorsun? Sos öğretmen yüzü diye bir yüz belirmiş böyle. <gülüyor> ee, korkacaksın, sineceksin. Doğrudur. Başka da bir şey bilmene gerek yok. Tabii tabii. Ve üstlerine yalakalık yapacaksın. E yani netice evet. itibarıyla bu senin hı hı. okulda kalmanı, ilerlemeni falan. Sağlar. Yani evet, sağlar tabii. Ki. Ama o gelen neslin zihinsel ve gönül potansiyelini topluma değişik alanlarda aktarabilmen için o gençlerle dans etmeyi öğreneceksin. E peki hocam da yani şimdi o öğretmen de diyecek ki hocam siz bilmiyorsunuz bunlar canavar canavar. Sizin dediğinizi yapsak başımıza çıkarlar diyecek o öğretmen de. Ben de derim ki iyi ki canavar <gülüyor> çok şükür hala öldüremedik yani ne analar ne babalar. Çünkü hakikaten bunun tümünün özünde sınıfta disiplinin sağlanması bilmem ne falan filan gibi durumlar var. Evet. Ve şu itirazı da getirirler çok büyük rahatlıkla ben de getiririm yani aklıma geliyor öyle olunca. İyi de o zaman yani bu sınıfta e, yani böyle ayırmak belki doğru değil ama hı hı. yaramaz çocuklar var, haylaz çocuklar var. Sorun çıkartan çocuklar var. Bir de akıllı uslu, bizim dediklerimizi yapan, ödevlerini zamanında yetiştiren, derse katılım gösteren, bilmem ne eden çocuklar var. Efendim bu çocuklar, bu diğer çocukların zamanını çalmış oluyorlar. Bunu engellemek için, bunların hakkını koruyabilmek için biz bunları e, hale vakti sokmak durumundayız diyebilir öğretmen. Kesinlikle diyebilir ve bu bakış tarzı aksi kalıplayamam anlamına gelir. <gülüyor> Şimdi eğer sen Sınıfa girdiğin zaman sınıfı yaşamın bir ekibi olarak görüyorsan hı hı. orada bir bahçe var ve her biri farklı farklı çiçek ve her birinin birbirini anlaması birbirinden öğreneceği şeyler var. O çocuk sıkıntılı, öfkeli ise eğer onun evet. öfkesinden öğreneceğimiz şeyler var. Ama önce benim e, ona <gülüyor> öfkelisin falan ama. Sen insansın ve ben senin geleceğine kaderimi koydum deyip sınıfta değil takip edeceksin. Bunu yapan öğretmenler var. Bu, bu söylediğiniz çok önemli bir şey hocam. Bunun bence altını da çizmek lazım. Çünkü birçok itirazın geleceği yeri de bence bu söylediğiniz şey geçmiş olur. Çünkü şu düşünülebilir. İnsanlar diyecek ki iyi de dışarıda böyle bir şey görmeye alışmamış bir çocuk böyle bir öğretmenle karşılaştığında başına çıkar. Ama siz diyorsunuz ki hayır öyle olmaz Hayır, hayır. Eğer öğretmen açık yüreklilikle ve niyetinin saflığıyla yani buradaki temel dert onu ben adam ettim değil. O zaten adam olmaya adaydı. Ben bunun için ortam sağladım derse evet. niyetin saflığından kastettiğini sanıyorum bu. Evet. Çünkü öğretmen çok rahat işte ya gidiyordu ama biz toparladık deyip onun başarısını üstlenebilir. Oysa mesele o değil. Çocuk istemezse hiçbir şey olmayacak orada. Aynen öyle. Polat, izin verirsen ben şunu söylemek istiyorum. Bunu biliyorsun benim e, internet sistemde de bir makale olarak yazmıştım. <gülüyor> e, adını Hayri diyeceğimiz bir öğretmen arkadaşımız evet. e, bana anlattı. Benim seminerime katılmıştı. Üç günlük bir seminer. Orada öğrendiği bir tekniği. E, bir öğrenci öfkeli, hüzünlü, kaygılı, sürekli geri çekilmiş vaziyette. Dışarıda konuşmaya çalışıyor. Bir şey yok hocam diyor. Onurlu çocuk. <gülüyor> Söylemiyor. Ve ama öğretmen biliyor ki bu çocuğun bir derdi var. Çocuk öfkeli. İçin için kaynıyor. Düşünebiliyor musun? Lise 2'de. Ve sonunda aa, arkadaşlarıyla konuşuyor. En nihayet bir arkadaşından öğreniyor ki annesiyle babası ayrılma süreci içerisinde bu çocuğu ne annesi istiyor ne babası istiyor. Of. Ve kimseye söyle söyleyemiyor bunu. Bunu görünce aa, öğretmen bir kere müdüre rehber olup haber veriyor. Diyor ki böyle bir durum var. Ve sonra bizden öğrenmiş olduğu bir sevgi damlacıkları oyununu sınıfta oynatıyor. Ee, ayrıntılarına girmeyeceğim. Öyle bir düzen kuruyor ki sınıftaki herkes, ee, o çocuğun adına da diyelim ki Halil diyelim şimdilik. Halil'in yüzüne bakıp onunla ilgili olumlu bir şey söyleyecek ama gerçekten gördükleri. 30 tane öğrenci her birisi olumlu bir şey söyleyince, sen de geçtin bu süreçten evet. insan bir şeyler oluyor. Müthiş. Halil çekiliyor kendi içerisinde. Ondan sonra o dersten sonra geliyor gözleri yaşlı. Hocam konuşmak istiyorum diyor. Ve durum ortaya çıkıyor. Ve bu şekilde öğretmen, hayır öğretmen diyor ki izin ver. Ben senin hayatında yer alayım. Sen çok önemli bir potansiyelsin. Sadece kendin için değil. Sen ilerideki ailen için bu Türkiye'nin geleceği için önemlisin. İzin ver. Ve çocuk rehber öğretmenle konuşmayı kabul ediyor. Ana babayla ilişki içine giriliyor ve neticede bugün pırıl pırıl bir meslek insanı var. Bu çocuk hapse bile gidebilirdi. Tabii hocam. İnsanız insanız insanız yani bir öğretmen bir öğrencinin gönlüne girdiği zaman kafasına girmesi çok kolay. Çok kolay. Hocam e, tabii ee, sanıyorum şunun da farkında olmak lazım bu noktada. Ee, öğretmen, öğrenci ve veliler aynı takımda olduklarının da farkında olmalılar. Çünkü burada çok ciddi itirazda gelebilir. Bu öğretmen niye bu öğrenciyi bu zaman ayırıyor? Bunu benim çocuğumdan alıyor, bilmem ne yapıyor falan filan diye. Ve e, genelde velilerin tavrı mümkün olduğunca hijyenik bir ortam yaratmaya yönelik. Yani sorun çıkartan biri varsa... Bunu hemen ortamdan uzaklaştıralım. Aman çocuklarımız sorunla sıkıntıyla bir araya gelmesinler diye. Ve öğretmeni de bunun bekçisi haline getiriyorlar bir zaman sonra. E, fakat yani benim kişisel deneyimim kendi içimden gelen e, okuduğum anladığım kadarıyla bunun çok da faydalı olmadığı yönünde ve bunun ana babalara da anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü okul evet. aynı zamanda çocuklar için yaşamın deneyimlendiği bir yer. Evet. Siz bunu bu kadar hijyenik hale getirirseniz bütün sorunları ortadan kaldırırsanız hayatla baş başa kaldığında çok korkunç bir deneyimle baş başa kalıyor bu sefer. Evet. Bence çok önemli bir noktanın altını çiziyorsun. Teşekkür ederim. Eğitim çocuğu Yaşama güçlü olarak hazırlamaları, bilgi olarak, karakter olarak, değerler olarak. Ondan dolayı sınıfın içerisindeki yaşamı her birinin hayrına gelişmesi için kullanmak lazım. Grup çalışmaları, proje çalışmaları o şekilde organize eder ki e, sakin birisi öfkeli birisiyle ayrı gruba düşer. Evet. Önce bir kavga ederler falan ikisi de birbirinden öğrenmeye başlar. E, ve duygularını yönetmek. ...düşüncelerini yönetmek, zamanı yönetmek, ilişkiyi yönetmek... ...hepsi aynısının birbirinin tıpkısı olsa... ...hiçbir işe yaramaz. Evet. O sınıftaki farklılığı... ...yaşama hazırlık için kullanacaksın. Ama... ...ben sınıfı sadece... ...sınava hazırlanmak için kullanıyorsam... ...o zaman yazıklar olsun... ...öyle bir eğitim ortamına... ...yazıklar olsun öyle düşünen ana babalara... ...derim. Çünkü ben seminer verdiğim ortamlarda... Son derece de mutsuz, içi boş, meslek insanları ve pozisyon sahibi insanlar görüyorum. Eşleriyle falan çocuklara da konuşma imkanım oluyor ve görüyorsun. Aynı boşluk orada da var. Orada da var oluyor ama Türkiye buna layık değil. Yok, Türkiye dedim. çünkü baktığın zaman cıvıl cıvıl potansiyeli çok yüksek bir ülke toplumuz. Sadece o çocuklarımıza merhaba diyeceksin. Gözleri hemen açılır ve... Başlar. Kesinlikle. Şey var hocam orada benim benim dikkatimi çeken bir şey var. Yani eğer bir öğretmen gerçekten isteyerek öğretmen olmuşsa ve bu işin coşkusunu hala içinde saklıyorsa sistemin bütün eksiğine, bütün gediğine, bütün sıkıntılarına rağmen şikayetçi bir tavır içerisinde olmuyor. Hani oturup konuşursanız gerçekten bilimsel olarak ortaya koyabileceği bir takım şeyler var. Yani bu böyle yapılmayabilir, bunu böyle değiştirebiliriz, bu böyle olabilir falan filan diye ama ...bir yaramaz çocuk gibi gözleri parlıyor... ...sınıfta olmaktan mutlu... ...yaşı kaç olursa olsun coşku şevkisi var yani... ...onu evet. görebiliyorum... Evet. ...ama bir diğer grup var ki... ...onlar bir yerde o enerjiyi kaybetmişler... ...yani evet. o, o gitmiş... ...şikayet eden insanlar haline gelmişler... Evet. ...öğrenciden şikayetçiler... ...yöneticiden şikayetçiler... ...sistemden şikayetçiler ve... Yani... ...emekli olmayı dört gözle bekliyorlar... <gülüyor> ...o kemde başı... ...aynen öyle... <gülüyor> ...evet... <gülüyor> ...sayıyor adam... Ve hakikaten bu şikayet ve emekli olmayı dört gözle beklemek iş bitmiş demektir. Aha. Kesinlikle o kriteri ben kullanırım yani. Birisi ah, iki yıl sonra bizde emekli olma dediği zaman içimden abi çık seminerden. Sana hiç ayrım olmaz benim demek geliyor hakikaten. Peki hocam kısa bir ara verelim tamam. arkasından devam edelim. Oldu. Görüşmek üzere. Evet. Önemli bir konuda konuşuyoruz. Polat Doğru'yla sohbet. Benim çok hoşuma gidiyor. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Polat senin hoşuna gidiyor mu? Ben büyük keyif alıyorum hocam. Ben de öyle. Evet. Hocam şimdi bu emekliliğini bekleyen ve şevkini yitirmiş öğretmenin bence yitirdiği bir şey daha var. Ee, o noktaya gelmiş öğretmenin ben öğrencisine saygısını da yitirdiğini düşünüyorum. Evet. Bununla ilgili ne diyorsunuz hocam? Öğretmen öğrenciye saygı duymalı mı? Her şeyin temeli o. Hmm. Dikkat edersen korku kültürünün karşılığında ben saygı, saygı, saygı ve diyorsun. sevgi kültürü diyorum. Yani kısaca izin verirsen ben şey yapmak Tabii. istiyorum. Bak sırf saygı, sevgiden yoksunsa eğer soğuk bir yer. Evet doğru. Sınırlar mı biliyorum ama senin ne olacağın konusunda beni pek ilgilendirmez. Aha. Sadece sana karışmıyorum Aha. demektir. Saygıdan yoksun sevgi hastalıklı. <gülüyor> Seni çok seviyorum. İstediğim gibi yapmak istiyorum. Hiç ayrılmak istemiyorum. Nefes almana dahi benim tanrımını yapmanı istiyorum. Ayrılma benden. Böyle bir tavır içerisinde. Seni çok sevdiğim için ya benim olursun ya kara toprağın diyor adam. Tam Say, saygısı diye bir şey yok. Onun için sevgi ve saygı. Halk da bunu biliyor zaten. Evet. İkisinin beraber olması lazım. Orada. Şimdi ikisi birbirini tamamlayan bir bütün. Ee, oksijen Nasıl oluşturur oluştururken hı hı. içinde ikisi birden olması lazım. O bakımda öğretmenin saygısı yoksa esasında hastalıklı bir ilişki var demektir. Tabii. Ve öğrenciye saygıyla bakabilmek demek ilk kural olmalı bence. Onun kim olduğu, öyküsü, nefes hı hı. alışı, verişi, yetenekleri, ilgisi, yaşamı bunların farkına varmaya başlarsa... Bambaşka bir evren çıkar karşına. Kolay değil ama çok zevkli. Yani ama zaten kolay olsa herkes öğretmen olabilirdi. Tam da öyle olurdu hocam. Yani ben kesinlikle çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani Bir kere meslek olarak, hakkını vererek bunu yapmayı düşünen insan için gerçekten çok zor. Evet. Hem herkesin farkında olacaksınız hem ortamın farkında olacaksınız. Bu arada... Gerçekten halledilmesi gereken bir takım şeyler var. ya yani Akademik anlamda ulaşılması gereken bir nokta var. Siz çok iyi bir öğretmen olabilirsiniz, çok iyi bir insan olabilirsiniz ama netice itibariyle sistemin ölçtüğü bir takım sonuçlar var. Bunlar elde edilmediği zaman birisi bir gün geçer karşısında der ki ya hocam çok iyisin, çok hoşsun ama sadece iyi insansın. Yani başarılı değilsin derler nihayetinde o öğretmene. Mesela bizim ortak tanıdığımız bir takım insanlar var ve ben onlara baktığım zaman ve bunlar öğretmen... Bir yandan gerçekten çok başarılı öğrenciler yetiştiriyorlar. Bir diğer taraftan da öğretmenlik işini de büyük keyif içerisinde yapıyorlar. Kesinlikle. Bunların öğrencisi olmaktan öğrencileri son derece mutlu. İkisinin bir arada olabildiği durumlar var. Ben mesela kendi öğrenciliğim için düşünüyorum. Benim öğrenciliğimde eğer yani bazıları öyle değildi ama bazıları için öğretmen iyi sohbet ediyorsa, öğrenciyle ahbap gibiyse bilmem neyse onun dersinde kesinlikle iyi sonuç çıkmazdı. Yani öğrenci salardı çünkü. o Biz öyle bir alışkanlıktan geliyorduk. Milyon tane öğretmenden bir tanesi ancak öyle olurdu. Ama e, şimdi inanıyorum ve anlıyorum ki öteki türlüsü de mümkün ve hatta varmış arada biz farkında değilmişiz. Hı hı. Evet. evet. Yani öyle bir ilişki kuracaksın ki hı hı. o öğretmenin yüzüne rahat rahat bakabilmen için... Elinden gelenin en iyisini yapma zorunluluğunu hissedeceksin. Aynen Çünkü öğretmen senden bekleyecek. Peki. Yüzüm tutmaz ben bu, bu notla nasıl çıkarım hocamın karşısına diyecek durumun olacak. Peki yani o zaman sizin bu bahsettikleriniz içerisinde öğretmenin tanıklığını ben çok önemli görüyorum. Kesinlikle. Yani öğretmenin bulunduğu yer aslında o çocuğun potansiyeline tanıklık etmek için var. Evet. Bu çocuk bir şey olacak ama ben neye tanıklık edersem o olacak. Ben bu adamın serseri olduğuna inanır ve onun serseriliğine tanıklık edersem, sürekli hatayı yaptığı yeri yakalarsam o zaman sadece hata yapan bir serseri yetiştiriyor. Evet. Ara sıra diyeceksin senin adam olmaz, senin ha. adam olmaz diyeceksin. Hakikaten adam olmaz o zaman. Adam olmaz ve ondan sonra diyor ki öğretmen ben biliyordum zaten <gülüyor> buna adam olmazlar. <gülüyor> Kendini Doğru. gerçekleştiren kâhan. Aynen öyle, aynen öyle. Ve çok yazık. Peki hocam bir şey soracağım böyle yavaş yavaş sonuna doğru da geliyoruz bu önemli bir soru. Hiçbir şeyi beceremeyecek bile olsa öğretmen. Şöyle bir iki tane bir şey sayabilir misiniz? Ya öğretmende bunlar mutlaka olmalı. Bu olmayacaksa abi bırak o işi dediğiniz bir şey var mı? Evet. Önce öğretmende empati olmalı. Açar mısınız biraz hocam? Ne ne demek? Bu? Ne, neyi anlayacağız bundan yani? Öğretmen sınıfa geldiği zaman radar gibi tarayacak Heh. önce. Ve öğrencilerinin gözünden onların nerede olduğuyla ilgili bir fikre sahip olacak. Aha. Bir tanesi hüzünlü geri çekilmiş. Öbür asık suratlı, öbürünün gözleri böyle cıvıl cıvıl. Hepsinin farkında olacak. Doğru. Ve hüzünlü görü çekilmişle ilgili olarak devam ediyorsa ikinci ders, üçüncü ders birkaç gün içerisinde mutlaka bir yolunu bulacak. Ve onun gözüyle onun hayatına bir bakacak. Ne olup ne bitiyor konusunda. Ve onu yaptığın zaman insanoğlu anlar. Aha. Ve hakikaten onlar olabileceğin en iyisi olmaya çalışarak senin karşına çıkmaya başlar. Ben buna ilişki diyorum hı hı. esas itibariyle. Empati. Öğrencinin gözüyle bakabilmek meselesi. Hı hı. Sen öyle yaparsan o da öğretmenin gözüyle bakmaya Bakar başlar. Bakar tabii ki canım ya. Bu yani çocuk yapmaya çok müsait. Evet. Ve ikincisi de kendine ve disiplinine saygısı. Aha. Öğretmen sınıfa girdiği zaman ibadet edercesine bir saygı içerisinde sınıfa girmeli. Çünkü orada bir öğrenciyi etkilediği zaman o öğrenciyle belki de gelecekte Yüz binleri etkiliyor. Hocam müthiş bir potansiyel ya. Siz yani ana baba olsanız, bütün fiziksel şartlar yerinde olsa kaç çocuk sahibi olabilirsiniz? Kaç çocuk yetiştirebilirsiniz? Bir öğretmen bir senede bundan fazlasıyla bir araya geliyor. Evet. Yani hele bir de süresi boyunca çalışmış, bu işin hakkını vermiş bir öğretmenden bahsettiğinizde yani elinden binlerce öğrenci geçiyor evet. bu öğretmenlerin ve her birinin kabına bir damlası koyuyor olsa bu ülkenin geleceğinde müthiş bir yerleri var diye düşünüyorum evet. ben. Peki çok kısaca onu da alalım. Bugün ana baba fark etti ki biraz oradan tutmak istiyorum. Öğretmenler Hı -hı. için bolca tavsiyede bulunduk bu bölümde. Ya bizim öğretmen de bunların bazıları eksik. Yani en değerli varlığımızı teslim ettik çocuğumuzun öğretmenlerinden birinde bunlar eksik. Ne yapabilir hocam? Şimdi önce ana babanın ailede ne gibi süreçler olduğunu farkında olması çok önemli. Aha. Yani her şeyi okuldan beklememesi. Çocuğumuzu verdik. Her özel okullara gönderenler var. Para veriyoruz. Adam edin bakalım bunları gibi böyle bir tavır. İş yani. öyle bir şey. İşleme. Yani. Katiyen öyle bir şey olmaz. Onun için ana babanın kendi sorumluluğunu başkasını atmaması lazım. Hı hı. O sınıfta beklenilen sohbeti ailede yapmaya başlayacaksın. Ve fırsat oldukça da öğretmenlere de sohbet içerisine girip tanımaya çalışacaksın. Ve öğretmenin gözüyle olayları görerek bir diyalog oluşturmaya başlayacaksın. Şimdi burada bir yanlış anlaşma olmasın diye söyleyeyim ben. Öğretmeni manipüle etmeye çalışmıyoruz değil mi hocam? Hocam ya bizim çocuğa şöyle yapsanız o daha iyi falan filan öyle bir şeyden bahsetmiyoruz değil mi hocam? Hı. Yani çocuğun gerçekten yaşama hazırlanması ve olabileceğinin en iyisi olmasını istiyorsa bir ana baba Aha. böyle bir şeyin yanlış olduğunu çok iyi farkında olur. Ee, Aksi halde diploma bir şey ifade etmez. Etmez değil mi Ben gönlümden yani bu programı Cahit Okurer hocama ana olarak sunmak isterim. Ve ayrıca da kapatırken şöyle bir şey söylemek isterim aramızdan ayrılmış, rahmetli olmuş öğretmenlerimiz için, emekli olmuş öğretmenlerimiz için, şu anda görevini hizmet veren, yapan. görevini yapan öğretmenlerimiz için ben bütün Türkiye'nin bir alkışını rica ediyorum. Çünkü benim ülkem bu gizli kahramanlar sayesinde komşularına nazaran bugün aydınlık bir ülke, güçlü bir ülke. Libya'ya bakıyorsun, Suriye'ye bakıyorsun, Irak'a bakıyorsun, değişik ülkelere bakıyorsun. Öğretmenlerimiz sayesinde biz bu noktaya geldik. Böyle bir konuyu açtığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Alkışı da verelim o zaman öğretmenlerimize. Evet. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.